Allah Teala buyuruyor ki diye Nebi Aleyhisselatü vesselam nakledip aktarıyor. Mali abdi il mumin 'indi cezao izâ Allah Teala burada daha önceki derslerimizde, derslerimizde de ifade etmiştik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 An Aisha r.a. anha, anha sâlete Rasulullah s.a.v. an itta'un. Aisha r.a. anha dan rivayet ediyor. Nü'elif Rhammahu Allah. Aisha r.a. nebi Aleyhisselatu Vesselam'a soruyor, diyor ki, itta'un hakkında soru soruyor. Itta'un. Alimler diyor ki, itta'un yani iki türlü de açıklanabilir. Bir özel bir hastalık olan veba olarak da açıklanabilir. Genel manada böyle toplumu saran, o bölgenin insanlarını sarıp kuşatan.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 terbi. Selef'ten daha çok eskiden rivayetler var. Onlarda diyor ki et tahliye, zümme tahliye. Tahliye, zümme tahliye. Önce tahliye yapacaksın. Ne demek tahliye. Yani. Başaltacaksın. Sonra tahliye süsleyeceksin. O geri kalan attıktan sonra özü ile süsleneceksin, onu yaşayacaksın. Bizim gayemiz, derdimiz bu. An Abi Sa'id ve Abi Hurayra radıyallahu anhuma an-en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Ebu Sa'id ve Ebu Hurayra'dan rivayet olunduğuna göre Nebi Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuş: Ma yusibu'l-muslima min nasabin ve la wasabin ve la hammin ve la hazanin ve la adha ve la gam hatta'ş-şawkatü yuşakuhâ illa keffara'llahu bihâ min kha diyor ki Nebi Aleyhissalatu Vesselam bir mümine bir Müslümana bir Müslümana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 Mekke yakın, bir Arafat'tan ileride bir yer. Aleyhisselatü vesselam, "Athera Rasulullah sallallahu aleyhi ve nasen fil kısme. Nebi Aleyhisselatü vesselam Mekke fethetmeye gelince yakın civardaki o bölgelerde ne yapıyor? Fethediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Nebi Aleyhisselatü vesselam hicret etmiş Medine'ye. Kaç sene geçtikten sonra Mekke fethediyor Aleyhisselatü vesselam?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 Tabii ganimetleri verirken kimilerine diğerlerine nazaran daha fazla veriyor. Onları biraz daha böyle fazla ganimetten kalplerini fethetmeye çalışıyor, kalplerini yumuşatmaya çalışıyor Aleyhisselatü Vesselam. Fa attal habis mi eten minel ibil. Aleyhisselatü Vesselam cömert. Uttay kadar altını olsa diyor, üç gün bekletmem onu diyor. Hatırlamayacağız. Çünkü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 Hatta kana ki sırf ﷺ beraberce dururken birden yüzü değişiyor, kıpkırmızı kırmızı kesiliyor. Yüzü kıp kırmızı kesiliyor. Öfkeden, sinirden. Sonra geldi. "Femen yadilu lem lam yadilillahu ve rasulu. Allah ve Rasulu adaletli olmazsa kim adaletli olabilir ki? Sonra geldi. "Yarhamu Allah Musa."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 Günah işlediler. Günah işleyip process to Öğütümüzü, nasihatımızı, tavsiyemizi dinlemediler. Allah Teala ne diyor? Biz ne yaptık onlarla ilgili diyor Allah Teala En'am 'aleyhim ebvâbe kulli şey'. Her şeyin kapısını, her her yerden çağıran, çağıran nimet geliyor. Neyin karşılığı? Salih insan olmalarının karşılığı. İyi insan olmalarının karşılığı. Hayır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 Fî sabi, s-sabî. aynı zamanda demek. Ve diyor hurmayı, çocuğun ağzına ne yapıyor? Sürüyor. Sımme hennekehu. Sonra ne yapıyor? Hannekehu. Tahnik yapıyor. Üst damağına hurmayı yayıyor. Aleyhisselam. Ve semmâhu Abdullah. <gülüyor> <gülüyor> çocuğun ismini koyuyor. Ne olarak duruyor <gülüyor> Abdullah. Yani öyle zandik dundik isimler yok. <gülüyor> yani bizim mahallede bir tane küçük çocuk var. Çocuğun adı Mehlika.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 Cima etti, işkiye girdi. Falan ma anraat أنه قد شبعوا وأصاب منها قالت: Ya Aba Talha. Görünce Ebu Talha işini bitirdi. Tatmin oldu. Dedi ki Ebu Talha'ya: Ara'ayta <gülüyor> law en qauman a'aru a'ariyatam ehle baytin fatalabu a'ariyatam alam yemna'uhum? Bir topluluk, bir kavim. gelip bir ev halkına bir emanet verseler. Sonra da tekrardan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 <gülüyor> Anna Resulullah sallallahu sellem, قال, güçlü kuvvetli güreşteki güçlü kuvvetli olan değildir diyor Resulullah. Laysa yani kahraman kimse diyor güreşte kahraman belli olmaz diyor. İnne'l-şadidu allazi yameliku nefsahu kendine sahip olan kimse nedir diyor? düşünür. kuvvetlidir.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 Ben birkaç arkadaşıma da anlattım. Bu hafta gördüm yine. Tekirdağ'da bir abimiz bana elini gösterdi. Böyle böbrek hastası iki damarı birleştirmişler. Diğerleri lez yok olacaklar mı Böyle burada 6-7 tane dikiş var. İki iki <gülüyor> tane damar birleşmiş. Dedi buraya elini koy. Elim bir koydum. Orada bir kan akışı var. Yani elimi hemen çektim, korktum. Sanki böyle aynı örneği veriyorum. Sular kesilince yeniden gelir ya çeşme açarsanız böyle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 لو قالها لذهب عنه ما bunu söylerse o kimseler o içinde bulundukları kin öfkenin ise onun hepsi onlardan gider. Hissettikleri şeyler kaybolur gider diyor. Ve qaala a'udhu billahi minash shaytanir <gülüyor> Nedir o kelime? A'udhu billahi minash shaytanir <gülüyor> racim. Derse gider diyor. biter. Zaha <gülüyor> minhu O içinde hissettikleri şeyin hepsi diyor kaybolur kedi فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم sonra adama gidip diyorlar ki peygamber dedi ki şeytandan Allah'ın sınırında bu çok önemli Bazen dasta arkadaşlar uyuyor şeytan alıyor onları bir yerlere götürüyor ya sokakta kavga edecek dözecek avzu billahi minashaitanir racim diyecek ayette gelecek biraz sonra Ömer İbnü'l Hattab Tam adamı dövecek tokatlayacak Orada hatırlatıyor birisi ona ayeti. Kuzul affa. Aff yolunu tut. Affet. Ve emre bil urf. emret. Ve a'rid anil cahilin. Cahillerden uzak dur. Ayetini okuyor. Ömer pat elini çekiyor. Yani cahillerden uzak duracaksın. Cahille cahil cahil. olmayacaksın. O An Muaz Anas radıyallahu sallallahu ve Kim diyor? Öfkesini saklarsa, öfkesini tutarsa ki o öfkesini dışa vurmaya kadir. O öfkelendiği o yapmak istediğini uygulama, tenfiz etmeye, yürürlüğe geçirmeye gücü var ama hapsediyor. Yapmıyor. Kim böyle yaparsa diyor Allah Teala diyor kıyamet günü, günü yaratılmışların huzurunda onların önünde ne var? Seslenir. Ve ona dilediğin huru'un kadınlardan huru ayn hurul ayni seçmesine ne var? İster daki istediğini seç. Yani sabrın bu kadar mükafatı var arkadaşlar. Yine aleyhissalatü vesselama bir adam geliyor. Bu hadis Ebu Hüreyre rivayet ediyor. Enne raculen kâlelin <Sessizlik> nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü vesselam bir adam gelip diyor ki, evsini evsini bana nasihat et ey Allah'ın bana öğüt ver. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, la tagdab la tagdab <Sessizlik> öfkelenme Kızma. Adam sürekli geliyor diyor ki peki nasihat et. Öğüt ver. Peygamberimiz o tekrarladıkça Peygamberimiz ona diyor ki La la tağdam. Öfkelenme. Kızma. 25. hadis. An abi Hurayrata radıyallahu anh. Az kaldı. Bugün uzun sürdü ama bu bağlı bitireceğiz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anhu قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا يَزَالُ الْبَلَا بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ ف۪ي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَ اللّٰهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَهِ Mü'min ve mu'mine kimsenin başına malına canına canına çocuğuna ve malına bela gelir ve belalar gelmeye devam eder musibetler gelir ve gelmeye devam eder Ta ki bu ne zamana kadar devam eder diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. ölünce ve Allah'ın huzuruna hatasız bir şekilde çıkıncaya kadar. Yani bazıları ölüm döşeğinde mesela musibet çekiyor, ölümden önce hastalanıyor, rahatsızlanıyor canında, bedeninde, çoluğunda, çocuğunda, malında musibetler. Bu onun hatalarını örtüyor. kefaret oluyor. Buhani İbni Abbas radıyallahu anhuma kal... قادم اوينه بن حصن فنزل على ابن اخيه الحر ابن قيس صابتا اوينه kardeşinin oğlu kuzeni mi diyoruz biz zaman? yani mi diyoruz kuzen mi diyoruz yani yani da kuzen arkadaşlar neyse kardeşinin oğlu el hur ibn kayes'in yanına geliyor misafir olarak bu kardeşinin oğlu el hur ibn kayes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 O mecliste bulunanlar, hafızlar, yaşlısı da var, genci de var. Hepsinin görüşlerini alıyorum herhalde. Bunlardan bir tanesi de kim? El Hurr İbn Kays. O yayına İbn Hasan'ın kardeşinin oğlu. Dedi ki o yine kardeşinin oğluna, "Ya bine ahi, ey kardeşimin oğlu, leke vacihun inda hadha'l emir." Bu, Kralın bu emirin bu yöneticinin yanında senin sözün geçer. Stratejisin var. Tam Türkçesi bunun bu. Yani stratejist bir adamsın bunun yanında diyor. Festa'zin diyor. Ben benim için onun yanına girmem için izninizle. Festa'zna fa'izna lehu Ömer. İzniniz Ömer de ona izin veriyor. Felemma dakhala Ömer'in yanına girince diyor ki bu yine he Eybn el Yani kendine dikkat et ey Hattab oğlu Ömer Ömer'i tehdit ediyor Dikkat et Kendine diyor başına gelecekler var yani böyle <gülüyor> <tehdit>. Sebep ne? <gülüyor> Vallahi matu'tu yemekler ataaya hediyeler ve işte mal vermiyorsun yeterli değil Adaletle de hükmetmiyorsun. Yani karşısında hitap ettiği adam Ömer radıyallahu anh. Dicle'de diyor bir ineğin, bir hayvanın diyor, ayağı tökezlese Ömer'den zor olur diyen kimseye. Bu da gelmiş Ömer'e böyle diyor. Fekadiba Ömer. <gülüyor> Ömer kızıyor. Radıyallahu anh. Hatta hemme en yuqia bihi. Kalkıp tam böyle vuracakken Ömer adama. <gülüyor> Ömer'in istişare ettiği danışmanlarından o bu lafı söyleyenin kardeşinin ne oldu? Diyor ki, El-Hurb ibn i Kays Ya emir al-mu'minin Ey diyor mü'minlerin emir, Allah-u Teala kâle li nebiyyihi allah Teala peygamberin dedi ki? Sallallahu aleyhi ve sellem, Huzil affa Affet, affın yolunu tut. Ve'mur bil'urfi İyilik emret. Ve'arid anil cahilin Cahillerden Yüz, yüz fakat <gülüyor> bu da diyor o cahillerden bir tanesi yani cahillik etmiş. Vallahi ma cawazaha Umar. Hein diyor. Ömer o danışmanı bu ayeti okuyunca hemen durdu. Hemen durdu. Ve <gülüyor> kana diyor ki İbn Abbas anlatıyor ve kana vakafan inde kitabillah taala. Allah'ın kitabı yanında, ayetler yanında Ömer ne yapardı? Dururdu. Frene basardı. Hareket etmez. Ayet okumuşsun. Sahabe böyle. Ama şimdi Allah la diyor faiz yiyenlere Allah ve Resulü'nden harbi ilan edin. Ya diyor hocam yani günün şartları, dünyanın şartları evet. yani <gülüyor> gibi. Allah razı olan sahabeler böyle değildi elbette Evet. Evet. Ee, son 3 tane ya da 4 tane hadisimiz kaldı. Onları da hemen alalım.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 şehada la ilaha Allah nasihullah subhanahu wa اللهم لا حول ولا قوه الا بك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 Allah'u sülâm. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Bu diyor ki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 Sabret. Dua et, sabret. Peygamberi nebevi nasihat. Son hadisimiz. An Ebi İbrahim, <gülüyor> Abdillah İbni Ebiyefa radiyallahu anhumâ, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fî ba'di eyyâmihilletî lakî fîhâ'l adû, aleyhissalâtu vesselâm, düşmanla karşılaştığı günlerden bir günde, intazara Hatta, idâ maletî şems, güneş ne yapana kadar? Batana kadar ne yaptı? Yani batıya doğru şey yapana kadar? Bekledi. Güneşin soğu, yani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 kılıçların gölgesi altındadır. Sonra قال bir sallallahu Sonra peygamberimiz dua ediyor. Allahumma munzilal kitab. Ey kitabı indiren Allah'ım. Ve muzriyes sahap. Bulutları hareket ettiren Allah'ım. Ve hazimal ahzab. Orduları yıkıp yakıp yıkan, hezimete uğratan Allah'ım. Ehzimhum. Onları ne yap? Mahvet. Onları mağlup et. Vansurna aleyhim. Onları karşı bize